Günaydın. Bu sabah yine haftanın ilk günü ve pek çoğumuz sabah işe doğru yollardayız. Şanslı olanlar, evde çalışanlar, işine yakın oturanlar veya işe gitmek zorunda olmayanlar şimdi evde radyoyu açtı ve güne başlamaya hazırlanıyor. Hepimizde hafif bir sabah mahmurluğu da var tabii. Sabah kuş olanları hariç tutuyorum. Dışarıda dünya durmuyor. Dönüp duruyor, gün doğuyor, gün batıyor ve insanlar değişime İster istemez ayak uyduruyor. Bazı insanlar ise değişimi kendileri yaratıyor. Hayatını değiştirmek zorunda kalan ve yepyeni bir ülkeye uyum sağlamak zorunda olanlar da var bu arada. Patrick Kizito Almanya'ya irtica etmiş. Kenya'da yaşadığı hayatı evini ve evinde öldürülen babasını geride bırakarak kaçmak zorunda kalmış. Patrick tarafından başlatılan kampanya kendisi gibi irtica edenlerin sesi olmuş. Almanya'da bölge valilerine yönelik bir kampanya başlatmış Patrick. Kenya'dan sonra Almanya'da esasında kendini huzurlu hissettiğini söyleyen Patrick, yalnız kupon sistemiyle tanışınca Almanya'daki hayatı da biraz değişmeye başlamış. Patrick burada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorum. Çünkü kupon sistemine dahil edildim diyor. Peki bu kupon sistemi nedir? Mültecilere yapılan maddi desteğin nakit parayı yerine para değeri taşımayan kontörlü kuponlarla sağlanması sistemi kısacası. Patrick kuponlarla alışveriş yaptığında mülteci damgasını vurulduğunu, bunun kolaylıkla anlaşıldığını ve hatta ikinci sınıf vatandaş olarak algılandığını söylüyor alışveriş yaptığı yerlerde. 2 Ekim tarihinde başlatılan ve mültecilere maddi desteğin kupon yerine nakit parayla yapılmasını talep eden kampanya ise kısa sürede 6 binin üzerinde destekçiye ulaşmış. Henüz kupon sistemi kaldırılmış olmasa da konuya dikkat çekmesi ve ayrımcılığın önlenebilmesi için Patrick'in ve destekçilerinin attığı bu adım çok çok önemli. Mültecilerin durumu bütün dünyada her zaman için son derece zor ve çileler içeren bir durum. Devletin de bunu daha da kötüleştirmemesi gerekiyor. Almanya'dan Fransa'ya geçelim. Change.org Fransa üzerinden başlatılan bir kampanyada ise 2011'in Temmuz ayında Meksika'da bir uyuşturucu şebekesi tarafından kaçırılan Meksika asıllı orkestra şefi, Rodolfo Sazares Solis'in özgürlüğünü talep ediyor. Kampanyayı başlatan Rodolfo'nun eşi Ludivin Barbier. Yetkililerin sessiz kalma politikası güttüklerine ve polis soruşturmasının da bir yıldır sürüncemede olduğunu söylüyor Rodolfo'nun eşi. Ve ekliyor diyor ki fakat hala umudumuz var. Yeni Meksika başkanı Enric Nieto seçildikten sonra organize suçlarla savaşacağını ve tüm Meksika'yı etkileyen şiddeti azaltacağını açıklamıştı. Bay Nieto'nun uluslararası itibarını ve imajını seçildiği bu günlerde artık oluşturması gerek. Eğer göreve başlama tarihi olan bu yılın yani 2012 Aralık ayına kadar sesimizi duyurabilirsek Bay Nieto da harekete geçecektir diye ümit ediyor Rodolfo'nun eşi Ludivine. Rodolfo'nun 15 aydır kendi rızası dışında rehin tutulduğunu düşünürsek şayet özgürlüğünü kazanmasının aciliyeti de son derece ortada. Ludwin herkesi Rodolfo'ya destek olmaya davet ediyor. Kendisini kurtarmak ve Meksika Başbakanı'nı bu konuda harekete geçmeye ikna etmek için. İlginç bir kampanyada Change.org Tayland'dan. Tayland'da Bangkok toplu taşıma limit et şirketine yönelik başlatılan kampanyanın talebi bizde zaten kendiliğinden olan bir olay. Demek ki Bangkok'ta öyle değil. Bangkok'taki tren ve metro istasyonlarının yürüyen merdiven kullanımı için Yolcuların yönlendirilmesi talep ediliyor. Kampanyayı başlatan metro kullanıcıları diyor ki en yoğun saatlerde insanlar telaşla veya e, işe ulaşmaya çalışırken pek çok insan daha hızlı gidebilmek için yürüyen merdivenlerden hızla inip çıkmak istiyor. Fakat ne yazık ki bu pek mümkün olmuyor çünkü her iki tarafında da bu yürüyen merdivenlerin insanlar ayakta duruyorlar ve birbirlerine yol vermiyorlar. Tamam, çocuklu ve yaşlı hastalar ister istemez yavaş ilerleyecek. Onun için onlar sağda dursun. Eğer yürüyerek aşağı inmek isteyenler varsa veya sol tarafı da bunlara ayrılırsa çocuklar ve yaşlılar da rahatça sağda durur. Trafikte soldan kolaylıkla akar e, diyor metroyu kullananlar. Ve bu yüzden de Bangkok Toplu Taşıma Şirketine ve metro ve tren istasyonlarında yürüyen merdivenlerin duran ve akan 2 bölümünün kullanılmasını tavsiye eden tabelalar asılmasını istiyorlar. Bu saatlerde yoğun e, anonslar yaparak da insanları yönder, yönlendirirlerse bu artık bir alışkanlık haline gelir diyorlar. Hatta neden olmasın bir takım görevlileri işe alın onlar bu yoğun saatlerde insanları bakın şurada durun şuradan geçiş vardır diye yönlendirsin diyorlar. Kampanya kısa sürede 2000'in üzerinde destek almış. Tabii bizim metrolarda insanların çoğu zaten böyle hareket ediyor. Bizde böyle bir kampanya açmaya gerek yok ama anlaşılan Bangkok'ta birisinin bu konuda Ses çıkartması gerekiyormuş. Bir diğer kampanyamız Türkiye'de Uşak'tan hayvanları gözeten bir kampanya Uşak Belediyesinin hayvanat bahçesi inşaatını yapmak için ayırdığı bütçenin sokak hayvanları ve barınaklar için kullanılmasını talep ediyor hayvanseverler Kafes ardında hayvan seyretmek değil, sokak hayvanların yaşam kalitesini yükseltmek daha insani diyorlar. Uşak Belediyesi'ne bu yüzden hayvanat bahçesi için dur diyor ve destekçilere sesleniyorlar. Eğer siz de hayvanat bahçesi inşaatı yerine barınak ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatılsın diyorsanız change Taksim Uşak Barınakları adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Türkiye'den dikkat çeken bir diğer kampanya ise açlık grevlerine hedef alıyor. Devletin açlık grevindeki mahkumlarla yapıcı bir diyalog içine girmesini talep eden Velat Zeydani kampanyası 5000'e yakın imza toplamış. Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara göre devlet mahkumların sağlık durumdan da sorumlu. Tıp uzmanlarına göre ise açlık grevinde 40 gün kritik, zihinsel ve bedensel hasarlar oluşmaya başlar. Ölümler kadar mahkumların sağlığından da sorumlu olan devletin ve en yüksek mercilerindeki kişiler olarak başbakan, cumhurbaşkanı ve adalet bakanının bu işten sorumlu Tutulacağı aşikar diyor Velat Zeydaneoğlu oldu. İşte bu sebeple ben ve bu kampanyayı imzalayanlar devletin açlık grevindeki mahkumlarla yapıcı bir diyalog içine girmesini talep ediyoruz diyorlar. Ve bu şekilde kampanyasının talebini dile getiriyor. Velat Zeydaneoğlu'nun kampanyası ise changeorg taksim grevi adresinde. Hemen şimdi siz de ses çıkartarak dünyada değişim yaratmak üzere yola çıkmış insanların bu hikayelerine katılabilirsiniz. Her şey sizin de gönlünüzce olsun, değişim için her zaman gücünüz olsun. Esenlikler.